Ayetlerimizden ve rasullerimizden yüz çevirmekteler. Onlara ne zaman Rablerinden yeni bir zikir, hatırlatma ve öğüt gelse, onlar ancak alaya alarak, kalpleri de oyuna, eğlenceye dalarak onu dinlerler. Rasulüm, Mekkeli bu zalimler de kendi aralarında gizlice şöyle konuştular. Bu, Muhammed de sizin gibi bir beşer değil mi? Siz şimdi göz göre göre onun size okuduğu Kur'an denen bu sihre mi kapılacaksınız? Sen ise dedin ki, Rabbim yerde ve gökte söylenmiş olan her sözü bilir. O, Semidir, Ali'imdir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. Onlar, hayır, Muhammed'in söyledikleri sadece, karma karışık düşlerdir. Milakis onu kendisi uydurmuştur, belki de o şairdir. Eğer öyle değilse, öncekilerin mucizelerle gönderildikleri gibi o da bize bir ayet, mucize getirsin dediler. Resulüm, onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı rasullerimiz mucize getirdikleri halde onlara iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz yiğit adamlardan başkasını Resul olarak göndermedik. Ey kafirler! Eğer bilmiyorsanız o yiğit adamları ehli kitaptan ilim ve zikir ehline sorun. Biz o Resulleri de yemek yemeyen bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi. Sonra onlara olan vadimizi yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz başka kimseleri yurtlarında helaka uğramaktan kurtardık. Müsrifleri, dünya menfaati uğruna hayatını israf edenleri de o yurdu yerle bir ederek helak ettik. Ey insanlar! And olsun ki size içinde zikriniz Şeref ve şanınız bulunan bir kitap olan Kur'an'ı indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz, halkı zalim olan nice memleketleri azabımızla kırıp geçirerek yerle bir ettik ve onlardan sonra başka kavimler meydana getirdik. Onlar, azabımızı hissettikleri zaman hemen oradan kaçmaya çalıştılar. Onlara... ''Kaçmayın, varlık içinde sefahate daldığınız yurtlarınıza ve evlerinize dönün. Çünkü sorguya çekileceksiniz.'' dedik. Onlar da ''Yazıklar olsun bize, gerçekten biz Rabbimizin bizi nimetlendirdiğinden gafil olan zalim kimselermişiz.'' dediler. Biz onları kökünden koparılarak biçilmiş ekine, üflenen mum gibi hemen sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu feryatları devam etti. Biz göğü, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Eğer bir oyun ve eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık, böyle yapardık. Bilakis biz, Hakkı batılın üzerine atarız da onu paramparça eder. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Allah'a yalan yanlış isnat ettiğiniz sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde olan bütün varlıklar ona aittir. Onun katındaki melekler de ona ibadet etmekten ne kibirlenirler ne de yorulurlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tesbih ederler. Yoksa onlar yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecek? Eğer o ikisinde yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı kesinlikle onlar fesada uğrar, bozulup giderdi. Arşın Rabbi olan Allah Subhan'dır onların uydurdukları sıfatlardan ve her türlü noksanlıktan münezzehtir. O, Allah, yaptığından dolayı sorgulanamaz. Onlarsa sorguya çekileceklerdir. Resulüm, yoksa onlar yine de Allah'tan başka bir takım ilahlar mı edindiler? De ki, o halde hadi delilinizi getirin. İşte, Benimle beraber olanların zikri olan Kur'an ve benden önceki ümmetlerin zikri olan Tevrat ve İncil. Hiçbirinde birden fazla ilah olduğuna dair herhangi bir delil var mı? Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebeple de ayetlerimizden ve rasullerimizden yüz çevirirler. Biz senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona, Şöyle vahyetmiş olmayalım. Muhakkak ki benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana abd olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Yine de onlar dediler ki: Rahman olan Allah bazı rasulleri çocuk edindi. Haşa! O, Subhandır. Bundan münezzehtir. Milakis Allah'ın rasulleri İkrama nail olmuş kullardır. Onlar sözle Allah'ın önüne geçip nefislerinden konuşmazlar ve sadece O'nun emriyle iş yaparlar. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Onlar Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat etmezler ve O'nun haşyetinden titrerler. Onlardan her kim, Allah'tan başka şüphesiz ben de bir ilahım derse, biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz, kendine zulmeden zalimleri böyle cezalandırırız. Kafirler, göklerle yer bitişikken bizim onları birbirinden ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görmediler mi? Hala iman etmeyecekler mi? Biz, onları sarsmasın diye yeryüzünde buna engel olacak sabit dağlar yerleştirdik. Maksatlarına ulaşsınlar diye de orada genişçe yollar var ettik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise Allah'ın kudretini gösteren bu ayetlerinden yüz çevirmektedirler. O, geceyi gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri kendileri için tayin edilen bir yörüngede yüzmektedirler. Resulüm, biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar dünyada ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de Hayırla da deneriz ve hepiniz ancak bize döndürüleceksiniz. Kafirler seni gördükleri zaman, sizin ilahlarınızı zikrederek onlar hakkında ileri geri konuşan bu mu? diyerek seni ancak alaya alırlar. Onlar, Rahman olan Allah'ın zikrini, ayetlerini inkar edenlerin ta kendileridir. İnsan çok sabırsız, çok acelecidir sanki aceleden yaratılmıştır. Bekleyin, yakında size ayetlerimin işaret ettiği azabı göstereceğim. Şimdi benden onu acele istemeyin. Buna rağmen onlar, eğer doğru söyleyenlerden iseniz söyleyin bakalım, bu vaat ettiğiniz kıyamet ne zaman gerçekleşecek derler. Kafirler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım da edilmeyeceği o zamanı bir bilselerdi o azabı bu kadar acele istemezlerdi doğrusu kendilerine o tehdit edildikleri azap öyle ansızın gelir ki onlar şaşkınlıktan dona kalırlar o an geldiğinde artık onu ne reddedebilirler ne de kendilerine göz açtırılır resulüm andolsun ki Senden önceki rasullerle de alay edilmişti. Bu yüzden onlarla alay edenleri alay ettikleri şey olan o azap kuşatı verdi. Size azap etmek isterse gece ve gündüz Rahman'ın azabından sizi kim koruyacak? Buna rağmen onlar Rablerinin zikri olan ayetlerinden yüz çevirmektedirler. Yoksa onların kendilerini bize karşı koruyacak ilahları mı var? O ilah edindikleri şeyler kıyamet günü ne kendilerine yardım edebilirler ne de bizden yakınlık görebilirler. Kaldı ki onları da, atalarını da dünya nimetlerinden biz faydalandırdık. Hatta ömürleri kendilerine hiç bitmeyecek gibi uzun geldi. Fakat onlar görmüyorlar mı ki biz yere, onun topraktan olan bedenine tecelli edip, onun bedenini zayıflatıyor, ömrünü de etrafından azar azar kısaltıyoruz. Şu halde galip gelenler gerçekten onlar mı, yoksa biz miyiz? Resulüm, de ki, ben sizi ancak bana indirilen vahiy ile uyarıyorum. Ne var ki manen sağar olanlar, Uyarıldıkları vakit Hakk'a olan bu daveti duymazlar. Andolsun onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti dokunsa, hiç şüphesiz yazıklar olsun bize. Gerçekten biz Rabbimizin bizi nimetlendirdiğinden gafil olan zalim kimselermişiz derler. Biz kıyamet günü amellerin tartılması için adalet terazileri kurarız. Artık hiç kimseye hiçbir şekilde zulmedilmez ve yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa onu mutlaka yapanın karşısına getiririz. O gün hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki biz Musa ve Harun'a hakla batılı birbirinden ayıran Furkan'ı ve muttakiler... Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için de karanlıkları aydınlatan bir ışık ve bir zikir, nasihat ve öğüt olan Tevrat'ı verdik. O muttakiler ki gıyaben Rablerinden haşyet duyarlar. Yine onlar görmedikleri halde hesap verecekleri kıyamet saatinden korkup titrerler. İşte bu Kur'an'da Bizim indirdiğimiz mübarek, şanı yüce ve insanı yücelten bir zikir, hatırlatma ve öğüttür. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Andolsun ki biz İbrahim'e de daha önce rüştü bir kul olarak kemalatı vermiştik. Zaten biz onun buna ehil olduğunu biliyorduk. Hani o babasına ve kavmine demişti ki şu karşısına geçip ibadet ettiğiniz heykeller de ne oluyor? Onlar dediler ki, Biz babalarımızı bunlara tapar bulduk. Onun için biz de onlara tapıp ibadet ediyoruz. İbrahim, And olsun ki siz de babalarınız da apaçık bir dalalet içindesiniz dedi. Onlar dediler ki, Bize hakkı mı getirdin yoksa sen, İlahlarımızı terk etmemiz için bize oyun oynayanlardan mısın? İbrahim dedi ki, Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki, onları yoktan yaratmıştır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim. İbrahim, onların Allah'a iman etmeyeceklerini anladığında, içinden dedi ki, Allah'a yemin ederim ki, ''Siz arkanızı dönüp gittikten sonra şüphesiz putlarınızla size bir tuzak kuracağım.'' Derken İbrahim gizlice onların putlarının yanına vardı ve onları paramparça etti. Yalnız o putların en büyüğünü sağlam bıraktı. Belki ona müracaat ederler diye. Akabinde onlar gelip paramparça olan putlarını görünce, bunu ilahlarımıza kim yaptı? Hiç şüphesiz o zalimlerdendir, dediler. Bazıları bunları diline doluyan bir genç işittik. Kendisine İbrahim deniyormuş, dediler. Diğerleri de o halde onu hemen insanların gözü önüne getirin. Belki bu işi onun yaptığına şahitlik ederler, dediler. İbrahim gelince. ''Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim?'' dediler. İbrahim, sağlam kalan büyük putu göstererek, ''Aslında bu işi şu büyükleri yapmış olmalı. Hadi onlara sorun, eğer konuşabiliyorlarsa.'' dedi. Bunun üzerine orada bulunanlar, kendi vicdanlarına dönüp Allah'tan başka ilahlar edindikleri için kendi kendilerine hiç şüphesiz, Asıl zalimler sizlersiniz, sizler dediler. Sonra yine şeytanın aldatmasıyla eski düşüncelerine geri döndürüldüler ve İbrahim'e dönüp "Andolsun ki sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun." dediler. İbrahim dedi ki: "Öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek şeylere mi tapıyorsunuz?" Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Nemrut ve arkadaşları, eğer onu cezalandırmak için bir şey yapacaksanız, onu ateşe atıp yakın ve ilahlarınıza yardım edin dediler. Onu ateşe attıklarında biz, Ey ateş! İbrahim için ''Serin ve selamet ol'' dedik. Böylece onlar ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları en ağır hüsrana uğrattık. Biz onu ve Lut'u, içinde alemler, yani insanlar için bereketler kıldığımız bir yere ulaştırarak kavimlerinin zulmünden kurtardık. Ve ona İshak'ı ayrıca fazladan bir bağış olmak üzere, İshak'ın oğlu Yakub'u lütfettik ve her birini salih kimseler kıldık. Onları, emrimizle insanları hidayete erdiren önderler yaptık ve onlara hayırlı işler yapmayı, namazı ikame ederek Allah'ın dinini desteklemeyi ve zekatı vererek nefislerinin cimriliğini temizlemeyi vahyettik. Onlar, sadece bize abdolup kulluk eden kimselerdi. Biz Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta olan o memleket halkından kurtardık. Zira onlar fasık, yoldan çıkmış kötü bir kavimdi. Biz onu rahmetimizin içine aldık. Çünkü o salih kimselerdendi. Resulüm Nuhu da an. Hani daha önce o da dua etmişti de, biz onun duasını kabul ederek kendisini ve iman eden ehlini büyük sıkıntı olan tufandan kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayan o kavme karşı ona yardım ettik. Gerçekten onlar kötü bir kavimdi. Bu yüzden biz de onların hepsini suda boğduk. Resulüm, Davud ve Süleyman'ı da an. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Bir kavme ait koyun sürüsü, geceleyin başıboş bir vaziyette, bu ekin tarlasının içine daldığı zaman, onu talan etmişti. Biz onların hükümlerine şahittik. Biz onu, söz konusu davada adaletle hükmetmeyi, Süleyman'a kavrattık. Zaten biz onların her birine, hikmet ve ilim verdik. Davut ile beraber Allah'ı tesbih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bütün bunları yapan bizdik. Bir de biz ona, Davud'a savaşın şiddetinden sizi koruyacak elbiseler yani zırh yapma sanatını öğrettik. Hal böyleyken siz şükrediyor musunuz? Süleyman'a da Şiddetli esen rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler kıldığımız bir yere doğru akıp giderdi. Ve biz her şeyi bileniz. Bir de şeytanlardan onun için dalgıçlık yapıp denizden inciler çıkaranları ve bundan başka işler görenleri de onun emrine verdik. Onları Süleyman'ın emrinde muhafaza eden yine bizdik. Resulüm, Eyyubu da an. Hani o Rabbine, Doğrusu bana bir zarar dokundu. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin diye nida etmişti. Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve Allah'a abd olup ibadet edenler için bir öğüt ve örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde, zarar olarak ne varsa giderdik ve ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini daha verdik. Resulüm, İsmail'i, İdris'i ve Zülkifli de an. Hepsi de sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine aldık. Çünkü onlar salih kimselerdendi. Resulüm, Zünnu'nu Balık sahibi Yunus'u da an. Hani o, öfkelenerek kavminden ayrılıp gitmişti de, bizim kendisini bu yüzden sıkıntıya sokmayacağımızı zannetmişti. Nihayet, balığın karnında karanlıklar içinde kalıp, ''Senden başka ilah yoktur. Sen Subhan'sın. Her türlü noksanlıktan münezzehsin. Ben gerçekten senin emrini beklemeden kavmimi terk ederek, zalimlerden oldum diye nida etmişti. Bunun üzerine biz de onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Resulüm Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim beni evlatsız tek başıma bırakma. Ve ben biliyorum ki ''Beni varissiz bıraksan bile sen varislerin en hayırlısısın.'' Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı hibe ettik. Hanımını da kendisi için çocuk sahibi olmaya elverişli bir hale getirdik. Gerçekten bütün bu rasuller, hayır işlerinde yarışırlar, rahmetimizi umarak ve sevgimizi kaybetmekten korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize gönülden bağlı ve saygı duyan kimselerdi. Resulüm, ırzını iffetle korumuş olanı Meryem'i dağın. Biz ona ruhumuzdan nefh bir oğul ihsan ettik. Onu ve oğlunu, alemler yani insanlar için kudretimizi gösteren bir ayet, ibret ve mucize kıldık. Ey insanlar! Muhakkak ki bu, bütün rasuller ve onlara iman edenler, bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana abd olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Ama insanlar aralarındaki bu birliği parça parça ettiler. Halbuki hepsi sonunda bize döneceklerdir. Bu durumda her kim... Mümin olarak salih ameller işlerse, onun çabası hem dünyada hem de ahirette inkar edilmez. Zira biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir memleket halkı için şüphesiz ki yeniden dirilme haramdır. Onların geri dönmesi mümkün değildir. Nihayet ye'cuc ve me'cucun seddi yıkılıp önü açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman, ve hak vaat olan kıyamet yaklaştığında bir de bakarsın ki inkar edenlerin gözleri dehşetten donak alır. Onlar derler ki, yazıklar olsun bize. Gerçekten biz bundan gaflet içindeydik. Bunun doğru olacağını hiç hesap etmemiştik. Hatta biz gerçekten kendine zulmeden zalim kimselermişiz. O gün onlara denilir ki, siz ve Allah'tan başka abd olup kulluk ettiğiniz şeyler cehennem yakıtısınız. Sizin varacağınız yer orasıdır. Eğer onların taptığı ilahlar gerçekten ilah olsalardı oraya varmazlardı. Halbuki hepsi tapanlar da tapılanlar da orada ebedi kalacaklardır. Orada onların çok feci nefes alıp vermeleri vardır. Yine orada onlar başka hiçbir şey işitmezler. Ama bizden kendilerine güzellik geçmiş, el-esma-ül hüsna'mızla güzelleşmiş olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar o cehennemin uğultusunu duymazlar ve canlarının çektikleri sonsuz nimetler içinde ebedi kalırlar. En büyük korku dahi, onları hüzünlendirmez ve orada melekler kendilerini şöyle karşılar. İşte bu, dünyada size vaat edilen mükafat gününüzdür. O gün göğü, yazılı kağıtların tomarını dürer gibi düreriz. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, onu tekrar o hale getiririz. Bu, üzerimize aldığımız bir vaattir. Muhakkak ki biz, vaat ettiğimizi yaparız. Andolsun ki biz, zikrimiz olan Tevrat'tan sonra, Zebur'da da, muhakkak yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır, diye yazmıştık. Hiç şüphesiz bu Kur'an'da da, Abd olan, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip, yerine getirmeye çalışan bir kavim için, bir tebliğ ve bir müjde vardır. Resulüm, ''Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Kafirlere de ki, bana ancak sizin ilahınızın sadece vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilah olduğu vahyediliyor. Hala iman edip Müslüman olmayacak mısınız?'' ''Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanı hepinize eşit biçimde açıkladım.'' Size vaat olunan azabın yakın mı yoksa uzak mı olduğunuysa ben bilemem. Muhakkak ki Allah sözün açık olanını da bilir, gizlemekte olduğunuz şeyleri de bilir. Bilmem, belki de bu azabın ertelenmesi, sizin için bir imtihan ve bir süreye kadar belki iman edersiniz diye sizi geçindirmek içindir. Allah'ın Resulü Dedi ki, Rabbim, aramızda hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz Rahman'dır. Rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatandır. Sizin isnat ettiğiniz nitelemelerinize karşı müsteğan, sadece kendisinden yardım istenecek olandır. Hac Suresi Medine'de nazil olmuştur, 78 ayettir.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 Onu gördüğünüz gün her çocuk emziren kadın emzirdiği çocuğunu unutur, her gebe kadın yükü olan karnındaki çocuğunu düşürür. O gün insanları da sarhoş, korkudan akılları başlarından gitmiş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan öylesi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah'ın kudreti hakkında mücadele eder de itaat dışına çıkan her inatçı ve isyankâr şeytana tabi olur. O şeytanın hakkındaysa şüphesiz şöyle yazılmıştır. Her kim onu dost edinirse mutlaka o kendisine tabi olanı dalalete düşürür ve onu alevli ateşin azabına ulaştırır. Ey insanlar! Eğer siz öldükten sonra yeniden dirilme konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, şunu bilin ki biz sizi önce topraktan, sonra nutfeden, bir damla sudan, sonra alakadan, bir kan pıhtısından, sonra da ne yaratılmış ne de yaratılmamış, varla yok arasında bir et parçasından oluşan ceninden yarattık ki size kudretimizi apaçık gösterelim. Biz, dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak anne karnından çıkarırız. Sonra da güçlü ve kuvvetli çağınıza ermeniz için sizi büyütürüz. İçinizden kimi vefat ettirilir, içinizden kimi de Ömrün en düşkün çağına ulaştırılır. Hatta öyle ki bilirken hiçbir şey bilmez olur. Öldükten sonra tekrar dirilişse şuna benzer. Sen yeryüzünü kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman harekete geçip kabarır ve her türden güzel, göz alıcı ve iç açıcı çiften bitkiler bitirir. İşte böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. Muhakkak ki O, ölüleri diriltir ve kesinlikle O, her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Muhakkak ki kıyamet saati gelecektir. Bunda hiçbir şüphe yoktur ve elbette Allah, kabirlerde bulunan kimseleri tekrar diriltecektir. İnsanlardan öylesi vardır ki, hiçbir bilgisi, bir hidayetçisi ve nur saçan bir kitabı olmadığı halde Allah hakkında mücadele eder. İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için, yanını eğip bükerek, kibir ve azamet içinde Allah hakkında tartışmaya kalkar. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Kıyamet günündeyse O'na, yakıcı azabı tattıracağız. O zaman ona şöyle denir. Bugün karşılaştığın azap, senin dünyada kendi ellerinle yaptıkların yüzündendir. Çünkü Allah, kullarına asla zulmedici değildir. İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'a kıyısından, köşesinden, sadece işine gelen şeyler yönünden kulluk yapar. Eğer... Kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla mutmain olur. Şayet başına bir imtihan gelirse de yüzüstü küfre geri döner. O dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu apaçık hüsranın ta kendisidir. O Allah'ı bırakıp kendisine zararı da faydası da dokunmayan şeylere dua edip yalvarır. Hak'tan uzak olan asıl dalalette işte budur. O, zararı faydasından daha yakın olana dua edip yalvarır. O, yalvardığı ne kötü bir yardımcı ve ne kötü bir arkadaştır. Muhakkak ki Allah, iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz ki Allah, dilediğini yapar. Her kim Allah'ın dünya ve ahirette o Resulüne asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, göğe bir sebep ve vasıtayla gücü yetiyorsa uzansın, sonra Allah'ın Resulüne olan yardımını kesmeye çalışsın. Daha sonra da baksın, bu yaptığı hile, öfkelendiği şeyi, yani Allah'ın Resulüne olan yardımını giderebilecek mi? İşte böyle, biz bu Kur'an'ı apaçık ayetler olarak indirdik. Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi, hidayeti isteyeni hidayete erdirir. İman edenler, Yahudiler, Sabi'iler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a şirk koşanlar var ya, muhakkak ki Allah, kıyamet günü bunların arasını ayıracak ve hükmünü verecektir çünkü Allah şehid ismiyle her şeye en ince ayrıntısına kadar şahittir görmedin mi göklerde olanlar ve yerde olanlar güneş ay yıldızlar dağlar ağaçlar ve yeryüzünde hareket eden bütün canlılarla insanlardan birçoğu Allah'a secde eder İnsanlardan birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah, kimi alçaltıp hor ve hakir kılarsa artık onu şerefli kılacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar. Şu ikisi, kafir ve mümin, Rableri hakkında çekişen iki hasımdır. Kıyamet günü o kafirler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Onların başlarının üstünden de kaynar su dökülür. O kaynar suyla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Bir de onlar için demir kamçılar vardır. Çektikleri ızdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri döndürülürler ve onlara hadi dünyada yalanlamakta olduğunuz bu yakıcı azabı şimdi tadın denir. Muhakkak ki Allah, iman edip salih ameller işleyenleri ise altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın bilezikler ve inciler takınırlar. Oradaki elbiseleri de ipektir. Onlar orada sözün en temiz ve güzeline ulaştırılmışlar ve hamdedilmeye yegane layık, hamid olan, Allah'ın yoluna hidayet edilmişlerdir. Kafirlerle Allah'ın yolundan ve içinde yerli olsun, misafir olsun, kıble ve mabed olma hususunda tüm insanlar için eşit kıldığımız mescid-i haramdan insanları alıkoyanlar bilsinler ki, kim orada zulüm ile haktan sapmak isterse, ona ahiret günü elem verici, iç yakan bir azaptan tattıracağız. Hani biz bir zamanlar İbrahim'e, Beytullah olan Kabe'nin yerini, onu yeniden inşa etmesi için gösterip oraya yerleştirmiş ve ona şöyle demiştik. Bana hiçbir şeyi şirk koşma, tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükû edenler ve secde edenler için evimi temiz tut. Ve insanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerekse nice uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de kendileri için Allah'ın onlara ikram edeceği bir takım manevi menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini zikrederek onları kurban etsinler. Sonra... Ondan hem kendiniz yiyin, hem de zor durumdaki fakire yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beit Atiiki, Kabe'yi tavaf etsinler. İşte böyle. Her kim Allah'ın emir ve yasaklarına hürmet gösterirse bu Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. Haram olduğu bu kitapla size okunanların dışında kalan bütün hayvanlarsa, sizin için helal kılınmıştır. O halde, şirk ve küfrün tezahürü olan pis putlardan kaçının, boş ve yalan sözden de sakının. Allah için ona hiçbir şeyi şirk koşmaksızın, Allah'a teslim olmuş ve Hakk'a yönelmiş hanifler olun. Kim Allah'a şirk koşarsa, sanki o, gökten düşüp paramparça olmuş da kendisini kuşlar kapmış veya rüzgar onu uzak bir yere sürükleyip atmış gibidir. İşte böyle. Her kim Allah'ın hac ve umre ibadeti için tayin ettiği nişanelerine hürmet gösterirse, şüphesiz bu kalplerin takvasından Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanın halindendir. Sizin için o nişanelerde belli bir süreye kadar yani hac ve umre zamanında bir takım zahiri ve manevi menfaatler vardır. Sonra bu nişanelerin varıp bitecekleri yer Beyt-i Atik, Kabe'dir. Biz her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlardan kurban ederken üzerine Allah'ın ismini ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. Çünkü ilahınız vahid. Sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Resulüm, sen Rabbine böyle gönülden boyun eğen müminleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki Allah zikredilip anıldığı zaman haşiyet ve muhabbetle kalpleri ürperir, başlarına gelen musibetlere sabrederler, salatı ikame ederek hem Allah'ın Resulünü hem de dinini destekleyerek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak ederler. Biz büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın hac ve umre ibadeti hakkında tayin ettiği nişanelerinden kıldık. Onların kurban edilmesinde sizin için bir hayır vardır. Şu halde onlar saf saf sıralanmış, ayakta dururken üzerlerine Allah'ın ismini zikrederek besmeleyle onları kurban edin. Yanüstü yere düşüp canları çıkınca da onlardan hem kendiniz yiyin hem de kanaat ederek istemeyen ve açıkça isteyen her fakire yedirin. İşte böylece biz bu hayvanları umulur ki şükredersiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız, kulluk sorumluluğunuzu bilip bunu yerine getirmeye çalışırken ona olan imanınız ulaşır. İşte böylece sizi hidayete erdirmesine karşılık Allah'ı tekbir etmeniz için Allah onları sizin istifadenize verdi. Resulüm, sen muhsinleri Rabbinin rızasını kazanmak için tüm mahlukata karşı güzellik yapıp güzel olanları müjdele. Muhakkak ki Allah iman edenlerden bütün kötülükleri defeder. Şu da muhakkak ki Allah, kendine ve başkalarına hainlik eden hiçbir hain nankörü sevmez. Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle, müşriklerle savaşmaları için Allah tarafından izin verildi. Şüphesiz ki Allah, onlara yardım etmeye mutlaka kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmını diğer bir kısmıyla yok etmesi olmasaydı, elbette manastırlar, kiliseler, havralar ve içlerinde Allah'ın ismi çokça zikredilen mescitler yıkılıp giderdi. Allah kendisine, dinine ve Resulüne yardım edene mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah elbette kavidir, azizdir. Güçlü, kuvvetli, kudretlidir ve bütün şerefin, kudretin kendisine ait olduğu tek zaattır Onlar öyle kimselerdir ki eğer kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar verirsek namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışırlar ve zekatı verip nefislerinin cimriliğini temizlerler, iyiliği emreder ve kötülükten de insanları men ederler. Bütün işlerin akıbeti ise Allah'a aittir. Resulüm, eğer o kafirler seni yalanlıyorlarsa üzülme. Andolsun onlardan önceki bazı kavimler de kendilerine gelen rasullerini yalanlamıştı. Nuh'un kavmi, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da. Musa da yalanlanmıştı. Ben de o kafirlere kısa bir süre mühlet verdim, sonra da onları azabımla kıskıvrak yakaladım ve beni inkar etmenin sonucu nasılmış, Gördüler. Biz halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik. Şimdi o memleketlerin duvarları çatıları üstüne çökmüş, altüst olmuş, kuyuları kullanılmaz hale gelmiş ve nice yüksek muhteşem sarayları da yerle bir olmuştur. Resulüm, seni yalanlayanlar yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki kendilerinden önce yaşamış ve helak olmuş memleketleri görsünler de, kendileri için onunla akıllarını kullanıp, düşünüp anlayacakları kalpleri veya onunla hakkı işitecekleri kulakları olsun. Zira gözler kör olmaz. Çünkü gözlerin körlüğü geçici bir görme yetersizliğidir. Fakat asıl kör olan göğüslerdeki kalpler ve basiretlerdir. Rasulüm, bir de senden azabı çarçabuk getirmeni istiyorlar. Halbuki Allah vaadinden asla dönmez. Muhakkak ki Rabbinin nezdinde bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir. Ben halkı zalim olan nice memleketlere kısa bir süre mühlet verdim. Sonra da onları azabımla kıskıvrak yakaladım.'' Dönüş ancak banadır. Resulüm, de ki, Ey insanlar, ben ancak sizin için apaçık bir uyarıcıyım. İman edip salih ameller işleyenler var ya, onlar için Rableri katında büyük bir mağfiret ve kerim olan şerefli ve bitmez tükenmez bir rızık vardır. Ayetlerimizi aciz bırakmak için çalışanlara gelince, işte onlar da cehennemliklerdir. Resulüm, biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki, o kendince hayırlı olan bir arzuyu temenni ettiği zaman, şeytan onun temennisine kendinden bir şey katmamış olsun. Ne var ki Allah, şeytanın onun temennisine kattığı şeyi ayetleriyle iptal eder. Sonra Allah, kendi ayetlerini Nebi ve rasullerinin gönlünde sağlamlaştırır. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Allah, şeytanın kattığı bu şeyi, kalplerinde şeytanın verdiği vesveseyle bir hastalık bulunan münafıklarla, kalpleri katılaşmış olan kafirlere bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Şüphesiz ki, kendi nefsine zulmeden zalimler elbette haktan uzak derin bir ayrılık içindedirler. Bir de kendilerine Allah tarafından ilim verilenler, bu Kur'an'ın hakikaten Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler de ona iman etsinler, bu sayede de kalpleri ona gönülden boyun eğerek mümin kimseler olsunlar diye Allah böyle yapar. Muhakkak ki Allah, İman edenleri kesinlikle dosdoğru yol olan sırat-ı hidayet edendir. İnkar edenlerse kendilerine o kıyamet saati ansızın gelinceye yahut da kendileri için hayır yönünden kısır bir günün azabı gelinceye kadar o Kur'an'dan hep şüphe içindedirler. O gün mülk, hakimiyet ve hükümranlık tamamen Allah'a aittir. Kullarının arasında o hüküm verir. Bu hüküm gereği iman edip salih ameller işleyenler, naim cennetlerindedirler. Resulümüzü inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlarsa, işte o gün onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, hiç şüphesiz Allah onları en güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Muhakkak ki Allah elbette O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Elbette Allah onları razı olacakları bir yere, cennetine koyacaktır. Muhakkak ki Allah elbette alimdir, halimdir. Her şeyi, herkesi bilen ve kullarına, Hilm sahibi olarak Yumuşak muamele edendir İşte böyle Her kim Kendisine yapılan haksızlığın Aynıyla karşılık verir de Sonra yine kendisine saldırılırsa Mutlaka Allah Ona yardım eder Muhakkak ki Allah Elbette affudur, gafurdur Affı sonsuz ve sınırsız olan Ve her türlü günahı Mağfiret edendir işte böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine katar, gündüzü de gecenin içine katar. Muhakkak ki Allah semidir, basıirdir. Her şeyi ve herkesi işiten, gizli ve açık her şeyi görendir. İşte böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Kafirlerin ondan başka kendisine dua edip yalvarmakta oldukları şeylerse, Batılın ta kendisidir. Muhakkak ki Allah, evet O, Ali'dir, Kebirdir. Anlaşılamayacak kadar yüceliğe, azamete ve büyüklüğe sahip olandır. Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi de bu sayede yeryüzü yemyeşil oluyor. Muhakkak ki Allah latiftir, habirdir. Her şeye nuruyla tecelli eden, lütufta bulunan ve her şeyden, herkesten haberdar olandır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. Muhakkak ki Allah, elbette O, Gani'dir, Hamid'dir. Zengin, Kerim ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu, bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zattır. Görmedin mi Allah, yerde bulunanları ve emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Göğü de izni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye o tutuyor. Çünkü Allah, insanlara karşı çok rauftur, rahimdir. Kullarına karşı şefkatle muamele eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. O, siz daha yaratılmamışken size hayat veren, sonra sizi öldürecek, sonra sizi kıyamet günü tekrar diriltecek olandır. Gerçekten insan bütün bunlara rağmen çok nankördür. Biz her ümmete nasıl kulluk yapacaklarını gösteren bir ibadet şekli belirledik. Öyleyse bu hususta ehli kitaptan olanlar seninle asla çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Çünkü sen hakikaten doğru bir hidayet üzerindesin. Eğer onlar yine de seninle mücadele ederlerse de ki, Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Allah kıyamet gününde ayrılığa düştüğünüz konularda aranızda hüküm verecektir. Bilmez misin ki Allah hiç kuşkusuz göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Şüphesiz bunların hepsi de bir kitapta levh-i mahfuzdadır. Muhakkak ki bu eşya ve olayların tüm bilgisine sahip olmak Allah'a göre pek kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp da hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği ve kendilerinin de hakkında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere abd olup kulluk ediyorlar. Ayetlerimize ve rasullerimize zulmeden zalimlerin kıyamet günü hiçbir yardımcısı yoktur. Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğunda kafirleri yüzlerindeki hoşnutsuzluktan tanırsın. Onlar kendilerine ayetlerimizi okuyanların neredeyse üzerlerine saldırırlar. Rasulüm, de ki, size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Cehennem ateşi. Allah onu kafirlere ceza olarak vaat etmiştir. O ne kötü varılacak yerdir. Ey insanlar! Size Allah katından bir misal verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Allah'tan başka dua edip yalvardıklarınız, bir sinek dahi yaratamazlar, hepsi bunun için bir araya gelseler bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtarıp geri de alamazlar. Çünkü isteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar bu aciz putları Allah'a şirk koşmakla Allah'ın hakkını takdir edemediler. Muhakkak ki Allah elbette kavidir, azizdir. Güçlü, kuvvetli, kudretli ve bütün şerefin, kudretin kendisine ait olduğu tek zattır. Allah meleklerden de insanlardan da rasuller seçer. Muhakkak ki Allah semirdir, basirdir. Her şeyi ve herkesi işiten, gizli ve açık her şeyi görendir. O kullarının önlerindekini de arkalarındakini de, Geçmişlerini de, geleceklerini de bilir. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Her konuda en son hükmü verecek olan sadece Allah'tır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Rükû edin, Allah'ın hükmü karşısında eğilin, secde edin, acizliğinizi bilip asla kibirlenmeyin, Rabbinize abd olun, Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve hayırlı ameller yapın ki felaha, kurtuluş ve saadete eresiniz. Allah uğrunda ayetlere ve Resulüne göre nasıl cihad etmek gerekiyorsa öyle cihad edin. O sizi seçti, din hususunda üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dininde de böyleydi. O, Gerek daha önceki kitaplarda, gerekse bu Kur'an'da sizi Müslümanlar diye isimlendirdi ki, Rasulünüz size şahit olsun ve siz de bütün insanlara şahitler olasınız. Öyleyse namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışın, zekatı vererek nefsinizin cimriliğini temizleyin ve Allah'a, O'nun muhabbetine sımsıkı sarılın. O sizin Mevlanız, sahibiniz ve dostunuzdur. O ne güzel Mevla ve ne güzel nasıyır, yardımcıdır.